Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillah Nehmeduhu ve Nesta'inuh Ve Nestağfiruh Ve Nautu Billahi Min Şururi Enfusina Ve Min Siyyati Amalina Men Yehdihillah Fela Mudillela Ve Men Yudlil Fela Hadiyela Ve Neşhedü En La İlahe İllallahu Vahdahu La Şerike Lah وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَيَا عِبَادَ اللّٰهُ اِتَّكُوا اللّٰهُ وَاَطِئُوا اِنَّ اللّٰهَ مَا الَّذ۪ينَ اتَّكَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم اوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةً فَأَصْلِهُ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Sadakallahu'l-Azîm Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ Sadaka Resulullah fîmâ kal evke mâ kal Sevgili Kardeşler Sevgili Kardeşler dedim ne kadar gönlümün ta içinden dedim. Ne kadar hepinizi gerçekten anne baba bir kardeşime eğer sizin kadar iman etmemişlerse onları size tercih edip etmediğimi değerlendirmeden söyledim. Ne kadar gerçekten her yönüyle imanımız konusunda şüphe ve tereddüt etmediğimiz müddetçe birbirimizi sadece dille değil gönülle sevdiğimizi ispat edecek tavırlar içinde oluyoruz. Ben, sen, hepimiz. Gerçekten birbirimizi kabul etmemiz gerektiği ölçüler içerisinde Bağrımıza basabilecek, kardeş kabul edecek bir durumda mıyız? Kardeş kelimesi, karındaş kelimesinden bozulma bir ifade. Aynı karını paylaşan, karında eş olanlar, yani anne baba bir olan, soy birliğine sahip olanlar. Ama Kur'an bu kelimeyi daha farklı bir anlama almış, Aynı karını paylaşmak insanın elinde değildir ve çok da önemli değildir. Esas aynı dini paylaşmak işte odur önemli olan. Biri birine tercih edilmesi gerektiğinde din kardeşinin kan kardeşine, soy kardeşine kesinlikle tercih edilmesi gerektiği, eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, Ana, ve bir, ana baba bir kardeşimizi dahi kardeş kabul etmemeye, onu mümin kardeşimize kesinlikle tercih etmemeye bizi yönlendiriyor. Kardeşlik dille anlatılacak, kalemle yazılacak bir konu değil. O yaşanılacak, hissedilecek. Bütün günlük hayatımızda uzantısı, gerekleri olan, birbirlerine karşı hukuku olan bir müeyyide. Birbirimize emri bir maruf yapmak, birbirimizin sıkıntılarını gidermek, birbirlerimizin özellikle Allah yolunda ayakları kaymasın diye gayret etmek, eğer ayağı kaydıysa hemen elinden tutup onu kaldırmak, bir daha kaymayacağı şekilde Dost doğru yolda, dost doğru yürüyecek hale getirmeye çalışmak. Kardeşliğin sadece bazı tezahürlerinden ibaret. Artık kimse birbirine kardeş bile demiyor. Bey, efendi, e, hanımsa bacı kardeş demekten öte, hanfendi, sayın vs. Artık insanlar birbirlerine ee, o sıcak ifadelerle e, hitap etme ihtiyacı bile duymuyor. Kesmiyor kardeşlik, daha başka kavramlara ihtiyaç duyuluyor. Tabi sadece kelimelerin seçilmesi değil, önemli olan hayata geçirilmesi. Hangi Müslümanı gece saat 12'de, ''Benim sıkıntım var, biraz dertleşmek istiyorum.'' Uyuyorsan kalk, ne olacak? Bir kardeşin gelmiş, diyerek randevu almadan evine gidip kapısını tıklatabilirsiniz. Kardeş kardeşi için yarım saat uykusunu feda edemezse, ya neyini feda edecek? Yarın e, cephede e, yarasının yaralı kardeşini nasıl taşıyacak, onu taşırken ölme riskini nasıl göze alacak? Evet, iş hep lafta ve kardeşlik hukukuna gelince hepimiz ayrı ayrı alandayız. Kardeşliği bozmak için çok kolay yöntemler buluyoruz. Çok rahat, çok sevdiğimizi iddia ettiğimiz kardeşin kalbini kırabiliyoruz. Efendim bir üslup kavgası, bir tartışma, farklı olduğumuz bir görüşü sunma... Ve benzeri gerekçelerle, belki senelerce zor tesis edilen bir kardeşliği bir anda yıkabiliyoruz. Ama ihya etmeye gelince orada zorlanıyoruz. Kur'an-ı Kerim ancak müminler kardeştir diyor. Bütün müminler ancak kardeştir diye okuyabiliriz bu ifadeyi. Başka bir şey değil, ancak kardeştirler. Veya sadece, ancak müminler kardeştir, başkaları değil. Böyle olunca kaç kardeşsiniz sorusuna bazen iki milyar diyesim geliyor. 2 milyar kardeşiz. Ama iki milyarlık bir aile ne birbirini tanır, ne birbirleriyle ilgilenir, ne birbiri için dua eder. Ama birbirlerine savaş ilan edebilir. Birbirleriyle ciddi manada e, kafirlere karşı duyduğu histen daha kötü hisler besleyebilir. Evet. Dünya kafirleri daha önce iki tane savaş yapmalarına rağmen birbirleriyle nasıl geçiniyorlar? Tek devlet oluyorlar. Efendim, bir Amerika bir yere saldırırken kendisine bir sürü kardeş, koalisyon orta seçiyor. Ve kafirler Müslümanlara karşı şu kadar güç gösterisinde bulunurken bile birleşmeye çalışıyorlar. Gerçi zaten onlar birleştiler. Evet. Ama müminler birleşmenin yolunu bulamazlarsa bir leşe dönüşeceklerdir. Dönüşüyorlar maalesef. Evet, müminler Kur'an'ın emirlerine rağmen birbirleriyle boğuşurken kafirler müminlerden çok daha birliği gerçekleştirebiliyor. Kur'an bizim tek ümmet olmamızı emrediyor. Tek ümmet. Yani düşünebiliyor musunuz? 2 milyara yakın insanı olan, dünyanın yarısını kaplayacak bir tek devlet, başlarında tek bir İslam devlet başkanı, bir dünya İslam devleti. Ne olur? Ne olmaz ki? Hayali bile, düşüncesi bile insanı mutlu etmeye yetiyor. Kur'an'ın emri bu iken biz Küçük küçük ülkelere bölündürülmüşüz. Sınırlarımızı emperyalist kafirler çizmiş, biz de kabullenmişiz. Yetmemiş, Türk-Kürt diye ayrılmışız. Yetmemiş, falancı filancı diye bir sürü gruplara, cemaatlere, mezheplere, tarikatlere, partilere bölünmüşüz. Kalplerimiz de parça parça olmuş. Birbirlerimizle yeterince bir dayanışma, bir uhuvvet bir ilişki hemen hemen gitmiş. Nereye doğru gidiyoruz? Dünyamızı da perişan ediyoruz. Ahiretimizi de. Evet. O bir ailenin konumunu bir hesaba katalım şimdi. İki milyarlık bir aile. 60'a yakın ülkeye, devlete bölünmüş. Başlarında hep kafirlerin bir kuklası şeklinde Yöneticiler idare etmeye başlamış. Ee, Suriye'deki Müslüman'a sahip çıkarken bile kendimize karşı kendimize sahip çıkmak gibi orada olan bir olayı kendimize olmuş gibi kabul etmek e, dur durumunda değil. Başka bir ülkeye, başka bir e, gruba dışladığımız, ötekileştirdiğimiz farklı bir ülkenin farklı insanlarına yardım ettiğimizi düşünüyoruz. Evet. Sıra bize de gelir demek aslında sıranın kendisinde olduğunu, onlarla kendisi arasında bir fark olmadığını bilmemek demektir. Evet. Kardeşliğin tesis etmesi için elbette iki esasa riayet edilmesi gerekir. Bir, müminlerin ancak kardeş olduğu, iman etme esasının kardeşlik için mutlaka gerekli olduğu bilinci. İman eden bir kimse isterse falan ırktan, filan renkten, falan soydan, filan ekonomik yapıdan gelsin. Dili ne olursa olsun, kültürü ne olursa olsun, cinsiyeti ne olursa olsun, sadece imanda birleşmenin yeterli olduğunu Kardeşlik açısından değerlendirmemiz gerekir. İkincisi, kardeşlerin mutlaka vahdet içerisinde olması icap eder. Bölük pörçük, ayrı ayrı birbirlerinden bağımsız, ilgisiz, ilişkisiz insanların kardeşliğinden söz edemeyiz. Tevhidle vahdet aynı kökü paylaşır. Biri birlemek, birisi birleşmek demektir. Tevhid ehli olmayanın vahdeti de vahdete sahip olduğunu iddia edenin tevhidi de mutlaka olması gerekir. Evet. Tevhid vahdeti, vahdet de tevhidi mutlaka çağırır. Birisi olmadan diğeri olmaz. Evet. Tesbih tanelerinin kopması ve dağılması gibi Ümmet paramparça oldu ve parçalar da birbirleriyle bağlantılarını kopardılar. Yüzlerce, binlerce gruba dönüştü insanlar. Birbirlerimizle farklı cemaatler içinde olsak bile, kardeşlik hukukunu riayet ederek birbirimizle kenetlenmemiz icap ettiği halde maalesef, Basit basit konular yüzünden, basit konuları büyüterek birbirimize düşman gözüyle bakmaya başladık. İhtilaf ahlakını, edebini kuşanmamız gerekiyor. Farklı olabiliriz, farklı görüşlere sahip olabiliriz. Bu farklılıklarımızı bir zenginliğe dönüştürmek var, bir de kavga meselesi haline getirmek var. Kafirler, müminlerin birleşince ne kadar güçlü olacaklarını biliyorlar ve o yüzden aramıza bir sürü fitne tohumları saçabiliyorlar. Onların bildiği kadar biz vahdeti tevhid noktasında birleşmeyi idrak ettiğimizi ben zannetmiyorum. Evet, bir sürü problemler var. I, bu bütün problemlerin tek çözümü var, o da İslam'dır, Kur'an'a hakkıyla sarılmaktır. I, evet, her şeyiyle, bütün nizamıyla İslam. Vatandaşlık, ulusalcılık, taraftarlık, grupçuluk, kulüpcülük değil, İslam kardeşliği. İslam kardeşliği mutlaka gerçekleştirmek zorunda olduğumuz, dinin önemli bir hususudur. Çünkü Kur'an kardeşliği emretmektedir. Az önce okuduğum Hucurat Suresi 10. ayette müminlerin ancak kardeşliği ve kardeşler arasında ıslahın emredilmesi ayetinde olduğu gibi. Yine Hucurat Suresi'nde kardeşliği peçinleyen ahlaki problemlerimizi gideren esaslar emredildiği gibi. Ey müminler bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın, belki de onlar kendilerinden daha iyidir. Kadınlar da kadınları al alaya almasın, belki onlar kendilerinden daha hayırlıdır. Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötüle kaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim de tövbe etmezse işte böyle kimseler zalimdir. Allah'a ve Resulün, hucurat 11. Allah'a ve Rasulüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız da rüzgarınız yani gücünüz devletiniz gider. Bir de sabredin. Allah sabredenlerle beraberdir. Enfal 46 gibi ayetler. Sünnet kardeşliği emretmektedir. Allah'ın kulları kardeşler olun. Bir Buhari hadisi, birbirinizle hasetleşmeyin, e, almayacağınız bir malın fiyatını müşteri kızıştırmak için arttırmayın, birbirinize kin ve nefret beslemeyin, birbirinize darılıp yüz çevirmeyin, birinizin satışı üzerine başka biriniz satış yapmasın, ey Allah'ın kulları böylelikle kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir, ona zulüm ve haksızlık yapmaz, yardımı kesmez, onu hakir görmez. Peygamberimiz göğsüne işaret ederek takva buradadır diye üç defa tekrar etti. Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi bir kimseye şer olarak yeter. Her Müslümanın kanı, malı, ırzı başka Müslümana haramdır buyurdu. Evet. Dolayısıyla Kur'an ve sünnet kardeşliği emrediyor. Akıl da kardeşliği emreder. Tek başımıza kaldıramadığımız ağır bir yükü Kardeşlerimizle el birliği edip, birleşerek kaldırabiliriz. Baştaki taşları bile kaldırıp atabiliriz gerektiğinde. Ama ümmet, ümmetliğinden soyutlandığında, Filistinlilerin İsrail'e attığı taş kadar kafirlere taş atamayacak, dilimizle bile onları taşlayamayacak hale gelebiliriz kardeşlikten koptuğumuz zaman. Davanın hakim olması, küfre ve zulme kıyam edilmesi gibi birkaç kişinin kaldıramayacağı cihat yükünü de ancak birleşerek yerine getirebiliriz. Hani tek tek kırılan oklar gibi bir araya geldiğimizde güçlü insanların bile kıramayacağı bir grup, bir cemaat, bir ümmet, bir devlet olabiliriz. Sürüden ayrılıp tek kalanı kurduğun, kurduğun yediği gibi, bireysellik de cinden ve insandan şeytanların tuzaklarına kolay düşürür. Kardeşleriyle dayanışmadan e, insanlar, onların kolay avı olur. Müslümanların büyük yaraları olan eğitim, askerlik, tesettüre düşmanlık, örtüsüzlük, iş yerlerindeki İslam'a ters uygulam durumlar, elfaz-ı küfür gibi belvayı ağımların, fitnenin, yerlerini güzelliklerin alması için kardeşlik ve dayanışma şarttır. Tarih de kardeşliği emretmektedir. Başta Beni İsrail olmak üzere nice eski kavimler, kardeş olmaları gerekirken tefrikaya düşmeleri yüzünden acı mağlubiyetler tatmışlar, niceleri tarihten silinmişler, helak olmuşlardır. Beylikler dönemindeki durum ile Osmanlılar arasındaki fark yine ırkçılık ulusalcılık gibi ümmetin vahdetini bozan fikirlerle, tek ümmet ve büyük tek devletten küçük küçük, şu anda 60 civarındaki ülkeye ayrılmış ciddi ağırlıkları olmayan, günümüz Müslüman dünyasının durumu ibret almak için herhalde yeterlidir. Günümüzün çağımızın konumu da kardeşlik dayanışmasını emretmektedir. Avrupa ülkeleri az önce söylediğim gibi, aralarındaki sınırları kaldırıp Avrupa Birliği adı altında hemen bütün güçlerini birleştirdiler. Birleşmiş Milletler, NATO ve benzeri ittifakların konumu ve ağırlığı da bunu gösteriyor. Gösteriyor ki, bugün işbirliği ve ittifak yapan, birleşen, kardeş kabul eden uluslar, yarınlara hakim olacaklardır. Küfür tek millettir prensibini hayata geçiren küfür dünyası, tek bir devlet olmaya doğru hızla giderken, Müslüman dünyanın bir sürü usul, yöntem ve farklı e, görüş açılarından dolayı kavgalarıyla birbirine savaş açması, kavga etmesi, kardeşliğe zarar verecek her türlü problemleri artırması, ancak cinayet ve intihar kelimeleriyle izah edilebilir. Ekonomi kardeşlerin işbirliğini emretmektedir. Müslümanların kalkınması, sömürü ve kapitalizmin zulüm çarklarından kurtuluşu, kendi ekonomik güçlerini birleştirip ortaklaşa ticari kuruluşlar, şirketler kurmalarını gerektirmektedir. İyi de Müslümanlar gönülden kardeş olamadıklarından, on ortaklıklarının dokuzu felaketle sonuçlanabilmektedir. Demek ki kafirlerin birbirlerine tahammül ettiği kadar, Müslümanlar birbirlerine tahammül edemeyecek kadar kardeşlikten uzak hale gelmişler. Bir zamanlar bir yönetici de söylüyordu, devir bakkal devri olmaktan çıktı diyordu. Tabii kapitalizmin egemenliğiyle artık süper marketler, hiper marketler bu devri ne yaptı? daha fazla sömürecek şekilde öne çıktı. Bu da kapitalist vampirlerin mümin kanı emerek azgınlaşması açısından Müslümanların kardeşliğini dayanışmasını gerektirmektedir. Mevcut Müslümanların konumu, din düşmanlarının tavrı, Müslümanların kardeşliğini mutlaka emretmektedir. Filistin'deki Siyonistler, nice ülkelerdeki işgaller, Iraklılar, Irak'ta nice zalimlerin hala bir sürü fitneler çevirmesi, bombalama eylemlerinin devamı, Suriye'nin kanayan yara halinde devam etmesi, Doğu Anadolu'da hala ciddi manada mücadelelerin süre gitmesi ve gönül yönüyle çocuklarımızın, büyüklerimizin, küfür tarafından zihinleri, gönülleri işgal edilmesi, Müslümanların devletlerinin kuklalar tarafından yönetilmesi, onların yönlendirdiği medyanın, çevre şartlarının, cahili eğitiminin oluşturduğu fitne ve fesadın, Müslümanların gönüllerini ve kafalarını işgal etmesi, müminlerin birleşip kardeş olduklarını ispat etmekten başka seçeneklerinin bulunmadığını haykırıyor. İsrail'in vahşeti, Amerika'nın dehşeti Müslümanların hemen şimdi kardeşliklerini göstermelerini farzı ayın kılıyor. Tecrübe de vahdeti emretmektedir, kardeşliği emretmektedir. Yüzlerce senedir Müslüman halk kültürünün ortak ürünü olan atasözleri bile bu deneyimi aktarır. Nerede birlik orada dirlik. Bir elin nesi var, iki elin sesi var tek el kendini yumaz gibi ifadeler. Bunlar da birer tecrübedir ve bize kardeşliği emretmektedir. Matematik de kardeşliği emreder. Alt alta dizilen, yazılan, mesela dört tane bir, en fazla dört ederken, aynı sırada dizilen, namazdaki saf düzeniyle kardeş kardeşe, omuz omuza, yan yana gelen dört tane bir, 1111 eder. Dört tane birin yan yana gelip kardeşlik kurarak birleşmesi 1111'in gücüne eşitlenecektir. Hele dört tane alimin yan yana gelmesi çok daha büyük bir potansiyele 1111'le de ifade edilemeyecek büyük kapasiteye ulaşacaktır. O yüzden nebevi lisanla ''Cemaatte rahmet vardır.'' denilmiştir. Dünya huzuru Müslümanlar arasında kardeşliği mutlaka gerektirmektedir. Fesat ve kargaşanın, tefrika ve sürtüşmenin, gereksiz tartışma ve ihtilafın, eleştiri bombardımanın olduğu ve bireyselciğin öne çıkıp herkesin sadece kendisini düşündüğü bir yerde huzur olmaz. Kardeşlik ve vahdetin, ittifak ve cemaatin olduğu yerde huzur olacaktır. İlahi rahmet orayı kuşatacaktır. Ahiret saadeti de kardeşliği gerektirir. Cennete ancak muvahit müminleri sevip dayanışma ile ulaşabileceğimizi unutmayalım. Mümin olmadan, iman etmeden cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmeden de iman etmiş olmazsınız. Dolayısıyla Birbirimizi sevmeden cennete de giremeyiz. Bu Buhari ve Müslümin rivayet ettiği hadistir. Sizden biri kendisi için sevdiği şeyi kardeşi için de sevmedikçe iman etmiş olamaz. Bu da Konu aleyh hadistir. Buhari ve Müslüm rivayet eder. Kardeşlik ve onun devamı olan vahdet bilinçli olarak I, hemen de, oluşturulacak bir husus değildir. Vahdete doğru adım atmalı. I, önce müminler birbirlerini sevmeye çalışmalı. I, birbirleriyle uğraşmak yerine I, kafirleri temelde düşman ilan etmeli. I, dayanışma içerisinde vahdete doğru giderek ümmete ve devlete doğru adımlar atmalıdırlar. Efendim, filan memleketten adam çıkmaz. Falan mezhep işte tümüyle kafirlerden oluşur. Ben filan cemaatle veya falan filanlarla bir araya gelmem. Onun olduğu yerde ben yoğum. Veya şu kitabı, şu yazarı okuyanlar şucudur. Bunları okuyanlarla ben işbirliği yapmam. Ve benzeri örnekleri çoğaltabileceğimiz, kardeşliğe ve vahdete doğru giden yolu tıkayan, böyle gurupçu, bencil, zihniyetler vardır. Mümkün ki, belki farkında olmadan bizler de bu tür görüşleri savunuyoruzdur. Bunları tümüyle ayaklarımızın altına almak zorundayız. Göreceli doğruları, beşeri yorumları, din ve mutlak hakikat gibi değerlendirmemeli, insanları kendi doğrularımıza, kendi görüş, meşrep, metot, dernek, vakıf ve faaliyetlerimize, cemaatlerimize davet etmek yerine İslam'ın mutlak doğrularına insanları davet etmeliyiz. Müslümanlarla ihtilaf edeceğimiz konulardan ziyade, ittifak halindeki konulardan yola çıkarak, asgari müşterekleri giderek artırmak önemsenmeli, dostluk ve sevginin giderek samimiyete ve işbirliğine dönüşmesi hedeflenmelidir. Kur'an-ı Kerim'deki bir ayeti bu noktada hatırlatayım. Kul ya ehlal Kitap." Ta'ala ila kelimetin seva'in beyna ve beynekum. Ella na'buda illa Allah ve la nushrike bihi şey'en ve la yetekhiza ba'dunâ ba'dan erbâben min dunillah. Fe in entehab fe inna Allah bil mufsidin. De ki ey kitap ehli aramızda müşterek olan bir kelimeye gelin. Nedir o kelime? İlla na'budu illallah ve la nüşrike bihi şey'a. Allah'tan başka hiçbir şeye kulluk yapmayalım ve ona hiçbir şeyi şirk koşmayalım. Birbirimizde rabler ilan etmeyelim. Ehli kitaba bile böyle çağrı yapmak zorundayız. Ehli kitapla ortak noktayı bulup o ortak noktaya insanları davet etmeliyiz. Kur'an bizden bunu istiyor. Ehli kitap ne kadar ortak tevhidi unsurlarımızın olduğu bir zihniyettir. Buna rağmen onlarla ayrılacağımız hususları değil, gerçekten kitap ehli iseler, gerçekten İncil'i ve Tevrat'ı öne çıkartan, kitabın hakimiyetini isteyen insanlarsa, o kitaplarda Allah'tan başkasına kulluk yapmamak, Allah'a hiçbir şey şirk koşmamak esası da var. İşte oralardaki ortak noktaları ele alalım ve insanları Allah'a davet edelim. Şirk koşmamaya, birbirlerini rap edinmemeye sadece Allah'a kulluğa çağıralım. Ehli kitabı bile birliğe davet etme, tevhidi esaslara yönelik onlara da çağrılarımızı yapıp ortak noktaları onlarla bile ortaya çıkartmayı emreden bir Kur'an. Tümüyle Kur'an ehli olan insanlara bu çağrıyı yapmaz mı veya bu çağrıyı yapmadan onların kurtulacağını değerlendirir mi? Bunları ne yapalım? Tekrar gündemimize alalım. Ahmet Hoca kardeşimizin vaazda ifade etmeye e, gayret ettiği gibi e, birimizin başına bir şey gelse, dayanışma, yardımlaşma, kardeşlik esasları e, çok ciddi manada tahrip olduğundan haberimiz bile olmayacak. Haberimiz olduğunda ne kadar ilgimiz, ne kadar tavrımız olacaktır. Evet, e, yeniden Allah'ın birbirimizi sevdirmesini, e, imanın birbirimizle kardeş olmak için yeterli tek şart olduğunun bilinmesini, bunun da hayatımıza geçirilmesini, bu konuda bize gayret ve fedakarlık bilinci vermesini dua ve temenni ediyor. Hepimizin inşallah daha bir kardeşliği kendimiz açısından uygulayıp bunu yaygınlaştırmamızı tavsiye ediyor. Ela, inne ahsen al kelam ve ebli an nizam, kelamullahi meliki aziz il alam, kema kal Allahü Teâlâ ve Taala fil kelam. Ve iza kure el Kur'an fes temyolah ve anṣıt ola il İslam.